Allah'ı kim yarattı sorusu aklıma gelince hafakanlar geçiriyorum ve bunun cevabını bulamıyorum diyor bir yerde Müslüman duracak yani geliyorsunuz geliyorsunuz ama bir yerde duracaksınız ne için duracaksınız eşyaya baktığınız zaman her şey hadis olduğunu bize söylüyor yani hadis son adam olmuş eğer bir şey varsa mutlaka onun bir mucidi vardır o zaman bir muhdis vardır. O da Allah Azze ve Celle'dir. Her şeyin mucidi, her şeyin halike, her şeyi ihdas eden, ortaya çıkaran yokluktan varlık alemini taşıyan Allah Teala'dır. Yani insan şuradan hareketle böyle bir sonuca ulaşabilir. Her şey bakıyorum bir sebepler aleminde var olmuş. Her şeyin bir arka planı var, bir mucidi var, bir muhdisi var, bir haliki var. O zaman oradan allah Teala'ya gidiyor. Peki, buradan böyle yürümek bir noktaya kadar doğru. Niye doğru? Çünkü Cenab-ı Hak böyle artmış alemi. Bakıyorsun yağmur. Yağmuru var eden ne? Bulut. Peki, bulutun arkasında ne var? Buharlaşma. Buharlaşmanın arkasında ne var? Deniz var, okyanus var. Peki, yani okyanustan buharlaşma, buharlaşma buluta dönüşüyor, sonra bulut yağmur oluyor. Allah Teala bize yağmuru bu sistem dairesinde gönderiyor. Peki deniz nasıl oluştu? Orada duruyorsun işte. Orada kim var? Halik var. Allah Azze ve Celle. Hadis olan bir şeyin, yani sonradan olan bir şeyin özelliğini, bütün her şeyi var eden de arayamayız. Yani tuz, Tuz olması için tuza muhtaç değildir. Şeker, şeker olması için şekere muhtaç değildir. Bir hamurkar hamuru yoğuruyor. Diyorsun ki bu ekmeği kim yoğurdu? Falan hamurkar yoğurdu. Peki onu kim yoğurdu? Yani ben şimdi size sorsam, desem ki azizim bu ekmeği kim yoğurdu? Falan fırın oradaki hamurkar yoğurdu. Peki, ekmeği bir hamurkar yoğurduysa, o zaman o hamurkarı kim yoğurdu? Böyle bir soru sorsam, ya bu adam aklını kaybetti dersin. Hamurkar yoğurulur mu? Annesi var, babası var, oradan dünyaya gelmiş, öyle diyorsun değil mi? Yani akıl orada duruyor. Yani bu tuz, nasıl oluştu? Tuz gölünde oluştu. Yani tuzun tuz olması için yanda tuz olması gerekmiyor. Şeker de öyle. Yani bunları var eden bir halık var. Oraya kadar geliyoruz. Bu bardak işte, bu hadis, bunu bir icat eden var, bir fabrikası var. Bundaki özelliği, bunu var eden ustada arayamayız. Dolayısıyla alemi yaratan, yoktan var eden Allah Azze ve Celle, yarattıklarındaki özelliği onda arayamayız. O nedir? O Halik, o yaratan. Şimdi ben varım, sen de varsın. Görüyoruz birbirimizi değil mi? Ben varsam o zaman beni var eden bir güç var. Anne karnındaki hayatım biliyor muyum ben bilmiyorum. Peki oradan kendi irademle çıkıp dünyaya gelebilir miydim? Gelemezdim. Küçük çocuk da bir yangın olsa oradan çıkamıyor, oradan gidemiyor. Peki anne karnından çocuk dünyaya nasıl gelir? Yani şimdi bir virüs bedene giriyor ama bütün doktorlar o virüsü etkisiz hale getiremiyor işte koronayla alakalı süreci biliyorsunuz. Bütün dünyayı kilitledi. Yani bir virüsü bedene giriyor sistem bozuyor bu kadar doktor bir araya geldiler işte kimya, şu, bu vesaire alanında herkes çalışıyor, ilaç sanayinde çalışıyor ama neticede bunu bütünüyle ortadan kaldıracak ilacı aşıyı bulamadılar. Yani bu kadar doktorun aklı bunu tespit edemiyor da yani bu muhteşem bedeni yoktan kim var etti? Nasıl oldu? Yani Doktorla bir virüsü yok edemiyor da Yani o virüsün arıza oluşturmuş olduğu bu bedeni icat eden kim? Elbette Allah Teala Bizi o Halika götürüyor işte Yani biz varsak o zaman bizi var eden bir güç var Alim olacak, Hakim olacak, Habir olacak İşte orada duruyorsun. Niye? Çünkü sen sonradan olansın. Ama sonradan olan her şeyi var eden bir güç olmalı ki, o sonradan olma özelliğine sahip olmamalı. Çünkü eğer onun da haşa bir yaratıcı olsaydı, o zaman o yaratıcı olamazdı. Halik olamazdı. Allah Teala yaratan bir güç arıyorsan, o zaman Allah Teala Halik olamaz. Allah Teala yaratamaz. İşte akıl orada duruyor. Dur diyor. Buradan öteye gidemezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytan gelir. Yeti şeytanu ahadakum. Sizden birine gelir ve der ki men yahluku kaza men yahluku kaza hatta yakula men halaka rabbek. Yani Rabbinin kim yarattı diye en son sana bunu sorar. Hatta yakula men halaka Rabbeke. Rabbini kim yarattı diye sorar Resulullah aleyhisselam işte orada dur diyor orada dur yani oradan öteye geçiş yok eğer yaratılan bir alem varsa bütün alemleri yaratan bir güç olacak eğer o güç yaratılmış olsa o zaman yaratıcı olamazdı yani Allah Teala senin özelliklerin onda olmaz benim özelliklerim onda olmaz, olamaz. Yani bu kardeşime eğer vesvese geliyorsa o zaman Cenab-ı Hakk'a iltica edecek. Ya Rabbi beni bundan kurtar diyecek. Abdest nasıl vesvese geliyor, namazda nasıl vesvese geliyorsa Cenab-ı Hakk'a yönelecek. Efendim abdest şöyle aldım, böyle aldım, bir daha dönüp o abdesti almayacaktı. Namazda sürekli vesvese geliyorsa, üç mü kıldım, dört mü kıldım, dönüp bir daha o namazı kılmayacaktı. Ne diyecekti? Benim öyle bir Rabbim var ki ey şeytan ben o namazı, dört rekattık namazı, üç kılsam bile onu benden kabul edecek. Senin burnunu yere sürebilme adına benden kabul edecek. Yani oradaki vesveseye karşı nasıl allah Teala iltica ediyorsa burada da bir vesvese hasıl olduysa burada da Cenab-ı iltica edecek. Peki dinsiz ateist birisi diyorsa ki ya Allah Teala'yı haşa kim yarattı? Ne diyecek ona Müslüman? Bu alem. Görüyorsun bu dünyayı. Peki bu dünya sonradan mı oldu yoksa ezeli midir? E, sonradan oldu. Peki kim bu dünyayı var etti? Duruyor. Söyleyeceksin. Ateistler ne diyorlar şimdi? Efendim bir kısmı Terk ediyor ateizmayı, yok deis olduk vesaire diyorlar. Bir kısmı başka dinlere inanıyor, Müslüman olan oluyor. Ya Diyor ki bu dünyada muhteşem bir nizam var, muhteşem bir ahenk var. O zaman bu sistemi ayarlayan bir güç olmalı. Anthony diye bir adam var, yanılmışım tanrı var diye meşhur İngiliz filozof. Sonra Allah Teala iman ettiğini ilan ediyor. Bununla alakalı da bir kitap yazıyor, diyor ki, bakıyorum da etrafımdaki adamlar diyor ki kainatta araştırma yaptıkça hep karşımıza şu çıkıyor bir güç bizim bu dünyaya geleceğimizi biliyordu bu dünyayı bizim için hazırlamış elbette baktığın zaman bu ahenk ne söylüyor Allah Teala var diyor dünyadaki bu sistem bütün varlığı bütün mevcudiyeti Allah Teala ilan ediyor o zaman ateist soruyor Müslümana Allah Teala'yı kim yarattı diye. Sen de ona diyorsun ki, bu dünya ezeli mi yoksa sonradan mı var olmuş? E sonradan var olmuş. Peki, alemde kendiliğinden var olan bir şey var mı? Bir insan, bir hayvan, mesela havada böyle kendiliğinden bir ot biter mi? Bir ağaç biter mi? Bütün bunların bir arka planı var, bir mucidi var, sebepler oluşacak, bunlar da vücut bulacaklar. Peki, yani insan, kendi kendini olmuyor da insanı içinde barındıran, onun için bir yaşam merkezi olan bu dünya nasıl olur da kendiliğinden olur? O zaman ezelidir dünya demeye gidecek. Yok kendiliğinde olmadı, eskiden beri dünya var diyorsa, peki taş topraktan olan bu dünyanın ezeli olduğunu aklın idrak ediyor, anlıyor da bütün alemleri yoktan var eden Allah Azze ve Celle'nin ezeli oluşunu aklı ne idrak etmiyor? O halde her şeyin bir sebebi var. Sebepler dairesinde Allah Teala yaratıyor. Ama el-musebbibul evve ilk sebep Halik olan Allah'tır Azze ve Celle oradan ötesi yok. Eğer haşa Allah Teala'nın da bir yaratıcısı haşa olmuş olsaydı o zaman Allah Allah olmazdı o zaman Halik olmaz işte onu var eden Allah olurdu peki madem biz varız her şeyi var eden bir güç olmalı o nedir? işte vacibul vücud olan Allah Teala'dır o, vel vel vel öncesi yok sonu yok her şeyin sahibi o varız ki o var diye varız o olmasaydı olmazdı. Evet. Yani akılla değil teslimiyetle. Yok akılla da gideceğiz. En son Yani rattı. akılla gideceğiz. Hadi akıl buradan öteye gitsin. En son Gitsin bakalım. Evet. Akıl e, bir Allah Teala'dan ötede bir şey bulsun. Bulamayacak. O zaman orada duracak. Oradan öteye gidemez. Orada duracak Allah Teala. O Halik orada duracak. E sen varsan, seni var eden bir güç var. O kimdir? O Allah'tır. İşte orada duruyorsun. Ben varsam, bir sanatkarım var. Kimdir o? Allah. Allah'tır. Hazreti O hocam Ustat Necip Fazıl bir şiirinde şöyle ifade ediyor: ee, Varlığın için yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekün, aklı salı verip çıldırmadan tamam. geçilmez diyor. Tam bir noktaya kadar geliyorsun, orada akıl duruyor işte. He. Orada teslim oluyorsun. Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır, saçlarını yolmak var. Oraya kadar geliyorsun. Yani orada anlamadığını anlayınca anlıyorsun. Evet. Tamam. Anlamadığını anlayınca e, yani bir yere kadar geliyorsun diyor Razi. Orada akıl kilitleniyor. Orada teslimiyet başlıyor. Çözemezsin ki bu akıl daha ötesini kaldırmaz. İnsan ruhun ne olduğunu bugün hala çözemedi bir virüsü çözemiyor işte